Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. <Gülüyor> a <laughs> Sevgili dostlar hepinize merhaba. Tuna'nın biri yanından sevgiler saygılar sunuyorum ve geçen hafta programı dinleyen dostlarımız varsa programın sonunda bir terslik çıkmazsa sevgili Zikri Özdemir Türkiye'de ilk boşnakça plağı yapmış olan daha sonra da çeşitli kayıtlar plaklar veya kesetler yapmış olan sanatçı dostumuz sanatçı abimiz Zikri Özdemir'in konuk olacağını söylemiştim. Şimdi e, sevgili Zikri abi ve e, kardeşimiz Muzaffer e, bizimle beraber öncelikle onlara merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, şimdi İstanbul'u Saniye diye e, Zikri abi'nin en meşhur şarkısından kısa bir bölüm dinlettik ve e, bu bir 45'lik kaydıydı. E, 1900 herhalde 72 idi. Değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Evet abi. 1972'de yaptık kayıttan e, dinlettik e, bunun da kendine göre bir hikayesi var parçanın sözleri ve müziği tamamen kendisine ait e, zannediyorum doğru hatırlıyorsam eğer e, belki kendisi anlatmakta çekinir tesadüfen tanıştığı ve hoşlandığı bir e, kızcağız ki adı Saniye arkasından ertesi gün e, yakın bir arkadaşıyla konuşurken Saniye'nin aslında onunla, onun arkadaşı olduğunu öğreniyor Arkadaşının arkadaşı olduğunu öğreniyor Ve onun üzerine bu e, şarkı çıkıyor İstanbul'u Saniye isminde e, Hem Türkçe sözler yazmış Hem de e, asıl versiyonu zannediyorum Boşnakça e, sözler yazmış e, Önce Saniye şarkısının 1991'de e, Bosnalı müzisyenlerle beraber Yapılan kaydını dinleyelim e, Ondan sonra Zikri abiyle ve zaman zaman da muzafferle küçük e, sohbetlerimize koyulalım e, şimdi 91'de yapılmış kayıttan dinliyoruz İstanbul'u saniye ve bu parçayı bütün saniyelere e, armağan edelim <Gülüyor> Sevgili dostlar, biz yavaş yavaş sohbete koyulalım diye düşünüyoruz. Şimdi ee, Zikri abi Bosna'nın doğusundan Sancak bölgesinden gelmiş. E, biraz, yani o günleri istersen önce bir dinleyelim. Yani neden gelme ihtiyacı duydunuz? E, ya geldiğinizde şartlar neydi? Biraz o göç hikayelerini azıcık dinleyelim sizden. Evet. <gülüyor> Ee, Sancak Bölgesi 1987 yılına, e, pardon, e, 1878 yılına kadar Bosna'ya bağlıydı. Hı hı. Avustralya ve Macaristan e, Bosna'yı işgal ettikten sonra e, Sancak Bölgesi 1912 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminde kalıyor. ve Ondan sonra e, e, eski Yugoslavya Krallık Yugoslavya'dan sonra Tito zamanında ee, Sancak bölgesi e, aslında Bosna'ya bağlanması lazımdı. Bosna'ya bağlamıyorlar e, politik yönden muhakkak. E, Özerk bölgesi de olmuyor. Sancak bölgesi Sırbistan'a bağlı kalıyor. Bu, anda, e, bu arada e, biz e, %80 olarak, Boşnaklar %80 olarak yaşıyor o bölgede. E, biz e, Sırpça okumak e, zorunda kaldık bizim Boşnak bölgesi lisanla değil, Sırpça olarak. Evde boşnakça konuşuyorduk. Okulda Sırpça. E tabi %80 olarak boşnaklar yaşıyor. %20 Sırplar. Yönetim evet. Sırpların elinde baskılar vardı ve 1966 yılında Türkiye'ye geldik. Bugün Kosova'da olup bitenler aşağı yukarı galiba. O zaman orada yaşanıyordu. O kadar da değil. Fakat bizimkiler... Kültürel e, anlamda yani. Kültürel yok... anlamda aynı zamanda bizim dedem, babam Biliyorlardı böyle bir şey olacak diye. Ee, ya Bosna'ya ya, ya Türkiye'ye gitmemiz lazım. Tabii o zaman ben küçüktüm, ben karar verdim. Onlar karar verdiler. Tabii. Ve Türkiye'ye göçerdik. E, müzik merakı Türkiye'de yavaş yavaş galiba ortaya çıkmadım. 14 yaşındaydım. E, şiir yazmakla başladı. E, şiir, e, yazdığım şiirleri e, bestelemek lazımdı. E, 1970 yılında... Arman Şenol'dan e, ders almaya başladım. Bu arada bir, e, e, bir şey sorayım. Şimdi Türkiye'ye geldiğinde tabii Türkçen e, herhalde oldukça kötüydü veya hiç evet, bilmiyordum. Hiç yoktu. Türkçe e, yoktu. E, şimdi e, ilk şiirlerin muhtem muhtemelen Boşnakçı. E, tabii oldu. Boşnakçıydı. Ve herhalde kendini bugün de Boşnakçı daha güzel anlatıyorsun. E, evet. <gülüyor> evet Arman Şenol'dan, Arman Şenoldan bir ders gazete ilanından görmüşsün şeyini. O zamanlar evet. meşhurdu Arman Şenol. Evet meşhurdu. E, ders almaya başladım. <gülüyor> Bu arada e, ben şarkılarımı e, bestelip e, başka sanatçılara vermek istedim. E, Arman Şenol e, şarkıcı olabilirsin dedi. Ya, özendirdi seni. Evet. evet özendirdi ve ilk önce e, <gülüyor> boşnakça olan e, Maiko Maiko Mehopuz için okudu. Maiko Maiko Thomas Ravko için bestelediği şarkıyı Türkçe söz yazdım. Ve Türkçe olarak aynı sözleri yazdım. Annem, annem. Biraz sonra onu çalacağız zaten. sen biraz daha anlat yani devam et. Biraz daha daha sonra 6 ay sonra bu kaseti yaptım. O saniye planı. Annem annem şarkıyı Evet. Beybonlar Orkestrası ile aranjörlüğünü ünlü bestek eee bestekar ve aranjör Ergüder Yoldaş yaptı. Bunu Çay Çağlayan Plak şirketinde okuduk. Daha sonra Türkiye'de bulamadık ama. Ya bulamadık. O kaydı ama... bulamadık. Ee, onun yerine 91'de yine az önce İstanbul'u saniye parçasını çaldığımız 91 yılında yapılan kasetten evet. Bosnalı müzisyenlerin kaydından çalacağız biraz sonra. Evet. evet. Daha sonra 6 ay sonra Türkiye'de yaşayan boşnaklar madem boşnakça şarkı yazabiliyorsun ve söyleyebiliyorsun niye boşnakça okumuyorsun dediler. Evet. Ve Neden Türkiye'de, Türkçe değil de boşnakça? Ve Türkiye'de ilk defa İstanbul'u saniye yazdım biraz önce çalınan şarkıyı ve okudum. Daha sonra askere gittim ben şunu merak ediyorum. Ee, genel olarak Türkiye'de başka dillerde e, kayıtlar radyolarda çalınmaz idi. Evet. E, TRT'de mesela hiç denedin mi? Senin boşnakça şarkıları TRT'de çalınması için uğraştın mı? Hiç uğraşmadım çünkü bir adım e, çalınmaz. Diye. Çalmazlar. Çalmazlar. E, peki plak yaparken kardeşim sen hangi dilde söylüyorsun? Niye böyle plak yapıyorsun falan diyen oldu mu? Bunu kimse söylemedi. İyi, planı yaptın yani planı yaptım ve bu İstanbul'u saniye e, çok satış yaptı e, müzik dersleri alırken tabi e, bu e, parayla özel bir dersti evet. e, borcum vardı ve bu saniye e, ile e, bu planı ile bütün borçlarımı ödedim Arman Bey Arman Bey'in borcum vardı ee, evet. <gülüyor> evet o zaman bu annem annem e, parçasını bir dinleyelim aslında e, yani ben kişisel düşüncelerimi ekleyeceğim bu arada e, müzik için müziği değil mi? Doğru hatırlıyorum. Mehko Me evet. mi okudu. Thomas Dravkov için yazdı. Ha. Michael Michael çok ünlü bir şarkıydı. hala da ünlü. E, Besteci Dravkov. E, Thomas Dravkov. Evet. E, zaten Beste'nin kendisinden e, e, bir Bosna Türküsü olduğu çok belli. O, o günlerde çok sevilmiş herhalde. Çok. Evet. E, Ödül müdül almış bir plak. Onun üzerinde sen Türkçe söz yazdın. Hmm. Ee, yani kanımca kendine özgü e, bir tat Yani Türkiye'de yaşayıp da kökü Türkiye dışında olan insanların e, duygularını anlatma çabası diye düşünüyorum ben bu tarz Türkleri. Hani belki bizim konuştuğumuz e, Türkçe gibi, bizim şarkılarımızda kullandığımız Türkçe gibi değil. Biraz daha değişik bir Türkçe. Mecburen değişik bir Türkçe. Çünkü e, bu insanlar buraya geldiklerinde Türkçe e, bilmeden geldiler ve e, yine de sonuçta Zikri abi çok yoğun, hoş bir çabayla müzik yapmak istedi. Bu şarkıları, içinden geçen duyguları bu e, Bosna, Bosnalı müzisyenin bestesi, bestesiyle birleştirip e, ortaya böyle bir şey çıkardı. Bir dinleyelim bakalım, beğenecek misiniz? <Gülüyor> Ee, teknik bir hata yaptık ee, Füsun'un bir parça geriye alması gerekiyor ee, albümü Şimdi sohbetimize devam edelim 45'liklere devam edelim biraz daha Sonra nasıl plaklar yaptın? Daha sonra... E... Kıbrıs'la ilgili bir şarkı yazdım. 74'te askerdim. Boşnakçı olarak Kıbrıs'la ilgili şarkı yazdım. Yani oradaki e, savaşın e, tabii. acılarını, sıkıntılarını anlatan e, bir şarkıydı herhalde. Ve e, onun arkasında e, İstanbul Modası diye bir şarkı yazdım. Onu kendim okudum. Biraz e, komik bir şarkı demiştim buna. Evet. Evet. Bosnalı bir sanatçı Osman Ferizoviç diye birisi Türkiye'ye geldi ki beste verdim. Volja Samijenjenu, bir kadın sevdim ve yeni pazarlı Nova Pazarku, Bejdra Bedriye. Bu sanatçıya bu şarkıları verdim. Hem Türkiye'de plak yaptı hem eski Yugoslav'da. Kendisi söyledi değil mi bu parçaları? Evet. evet. Ee, bu arada yine Türkiye'de yaşayan Bosna kökenli Dahil kaçar Kacara aynı şarkıyı Nova Pazarku. Bir de İstanbul şarkısı, İstanbul'a ilgili, göçle ilgili bir şarkı verdim. O da iyi yaptı. Sene 1975. Peki çalan gruplar yani bu ilk 45'likte veya daha sonraki 45'liklerde çalan Sancak orkestrası yazmışsın. Evet. Bu arkadaşlar kimlerdi yani orada? Bu arkadaşlar mahalleden. Bu arkadaşları kendim topladım. Biri e, Sancaklı, İsmail Çilesiz. İki, Akordiyon. Akordeon, iki kardeş, biri Malik Serbest, e, Makedonyalı ve kardeşi Sabri Serbest. E, Ahmet e, soyadını bilemeyeceğim şu anda. E, o da Makedonyalı, klarine çalan. trompet çalan yine bir arkadaşımız şu anda müziği bırakmış durumda. Hepsini topladım ve sancak Orkestrası yaptık. Evet Türkiye'de e, ortalama kültürün dışında olan güzel bir e, sound yani buradaki imkanlar olanaklar çerçevesinde e, bunu yapabilmişsiniz. Şimdi e, umarım doğru parçayı bulduk ve annem annemi inşallah dinleyeceğiz. <gülüyor> Evet, yine teknik bir e, hata yaptık. E, 75'te ara verdiniz galiba biraz müziğe. Evet, ticareti atıldım. E, aile müziğe biraz karşıydı. E, ondan sonra e, ticareti atıldım. Müzikte para yoktur dedi. ha, bırak dediler. Bırak bu işleri, bundan dedi. para var. para kazanamıyorsun evet. dediler sana. Ticareti atıldım e, 10 yıl, e, 85 yılına kadar. 85 yılında e, bir dizi oynamıştı Zeynep ile Aliş, e, Türkiye ve Eski Yugoslavya ortak bir yapımı e, ve o filmden o diziden konu aldım ve Zeynep ile Aliş şarkıyı Türkçe sözlü yazdım. Ee, biraz sonra onu dinleyeceğiz zaten. Bir daha deneyelim. Ee, Zeynep ile Aliş şarkısı özellikle e, o, o günlerde çok etkilemesizi ve gerçekten e, biraz sonra da dinleyeceğiz parçayı. Ee, anonim zannediliyor Pek çok insan alıp kullanmış bunu evet. ee, O kadar <gülüyor> güzel bir melodi yakalamış ki ee, Çok keyifle dinleyeceğiz biraz sonra Ama önce Annem Annem inşallah bulduk <gülüyor> Evet, Annem Annem şarkısını dinledik Türkçe sözlerle. Ee, burada bir de e, bayan şarkıcı var. Ee, biraz onunla ilgili konuşalım ve bu 91'deki kasetin nasıl yapıldığını bir istersen konuşalım. Sonra Zeynep işe döneriz tekrar. 1991 yılında e, kendim e, şehzade başında e, bir restorant işletiyordum. O, o sene mi açtın daha mı önce açıldın? E, 90 yılında hı hı. E, ve Boşnak müziği işletiyordum. E, o anda e, Alanya'da tatildeydi. Hı hı. E, yeni bir şarkıcı gelmişti. Telefon ettiler. Çok güzel sesli bir sanatçı. O, bu şarkıyı da Alanya'da yazmıştım. E, beraber okuyacağım bundan sonra dinleyeceğiniz e, Haydi Haydi Draga. E, Fikret Afezic bu sanatçının adı. E, Bosnalı bir sanatçı. Zenitalı. Tatilden döndükten sonra e, baktım çok güzel sesli e, ve karar verdik. E, iki ay kadar çalıştı. E, bu iki, e, iki ay içerisinde e, plak yaptık. Boşnakçı olarak iki tane de Türkçe, anima ve Osman' ve diğer şarkıları. E, iki tanesi kendisine ait beste söz müzik. Diğerlerini kendim yazdım. Bu kaset 91'de çıktı galiba piyasaya. Evet. Nasıldı buna e, tepkiler? Bu, bu e, hemen bir sene sonra e, savaş başladı. Zaten Hırvatistan'da savaş başlamıştı. Bir. E, fakat e, bu şarkı e, listede Bosna'da ikinciye kadar yükselmişti. Aynı, şarkı, aynı şarkı 93 e, yılında Bulgaristan'da e, hit oldu. Aynı sözlerle kristal orkestrası okumuştu. Meşhur bir grup bu. Yalnız evet. önce bu sancaklı bir e, kız sevdim mi demiştiniz? Evet. Önce o şarkı var. O şarkıyla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? O şarkı özellikle Sancakla e, ilgili. E, bu kızın adı Halime böyle bir hikaye yoktu. Öyle bir şarkı yazdım. İçinden geldi. Tabii öyle bir şey sancaktaki olan şehirlerde Yeni pazar Yenitsa, e, Priboy'dan bahsediyorum. Ve güzel bir parça. Bedriye miydi kızın adı? E, Bedriye. Halime. Halime. Ha, halime Tamam şimdi dinleyelim parçamızı <gülüyor> bu nupleta anyon maşta sanıp attım Evet sevgili dostlar. Tuna'nın biri yanında e, sevgili Zikri Özdemir ve Muzaffer Özdemir. Tabii bu bildiğimiz bağlamacı Muzaffer Özdemir değil. Hep karıştırıyorlar değil mi? Evet. evet. Ee, şimdi e, bu 91'de yapılan kasetin e, kasette katkıda bulunan orkestra ile ilgili bilgi verir misin? Abi? Kimler çaldı? Bunlar Bosnalı müzisyenlerdi galiba. Bunlar Bosnalı, Zenitsalı, e, Sunçaniput, Güneş Yolu Türkçe olarak. Bu orkestra 91 yılında kendi restoranımda çalıyorlardı. Onlarla beraber doldurduk. Biraz modem. Olsun. Klavye, yani, klavye. Klavye var, e, akordeon vardı. Akordeon vardı, bas gitar vardı. Bu halk müziğinden biraz uzak olalım. Evet, şimdi bu Haydi Hayda Draga şarkısını dinliyoruz. Tabii... Hep dikkat ettim. Senin şarkılarında İstanbul ve Boğaz önemli bir yer tutmuş. Herhalde çok evet. seviyorsun İstanbul'u, çok e, Boğaz'ı. E, hep şarkılara yerleştirmişsin. Burada da e, bu şarkıda ne diyor? E, şarkıda e, gel sevgilim İstanbul'u gezdireyim. Boğaz'ı, Çamlıca'yı, Kapalı Çarşı'yı, e, Mavi Camii, e, Sultanahmet Camii. Atlama, Böylece... Boğaz'ı gezdirmekle kalmıyor. E, diyor ki mutlaka Boğaz'a götür gezdirme ama bir de öp diyor. Evet, mi? doğru. <gülüyor> Şimdi doğru. E, Kapalı Çarşı'dan da altın istiyor. Tabii, Kapalı Çarşı'dan altın istiyor. E, ben de alırım diyorum, söz veriyorum. cami'de Camii'de bahsediyoruz tabii. Fikrata Feyziç miydi? Fikrata Feyziç. E, onunla birlikte seslendiriyorsunuz parçayı. <gülüyor> e, az önce sözünü ettiğimiz, Bosna'da pek sevilen ve Bulgaristan'da Bulgarca versiyonu ee, kristal topluluğu tarafından bunlar pop folk evet. e, müziği çalıyorlar. E, bu pop folk topluluğunun da Pugarci'ye adapte ettiği bir şarkı Haydi Haydi Draga. Hayde, hayde draga da seta mo, Istanbul'skim Bosforom. da seta mo, Istanbul'skim na Bosforu Hayde hayde, rada na Çamliđu, preko Mosta u Aziju Hayde hayde, rada na Çamliđu, preko Mosta u Aziju Hoçuk, hoçuk, dragi sa Çamliđe, gledam o svoj hodmili me Hoçuk, hoçuk, dragi sa Çamliđe, gledam o svoj hodmili me Hoçuk, hoçuk, oče, zašto ne İzlediğiniz için Haydi haydi, draga da o otel u verbas da iğrenm. draga o otel u verbas Sevgili dostlar, evet, e, Zikri ağabeyle sohbet etmeye devam ediyoruz Zikri Özdemir'le. Şimdi 1985 yılında, daha doğrusu 86'da yaptığın o kasete dönüyorum tekrar. Az sonra Zeynep'le Aliş türküsünü çalacağız. E, bu diziden esinlenerek yazılan bir parça. Gerçekten çok e, keyifli bir parça yapmışsın. Melodisi çok e, kendi adıma benim de çok hoşuma gitti. Ee, bu kasette çalan orkestra senin 45'liklerde çalan orkestradan başka galiba değil mi? Ee, 45liklerde çalan orkestranın bir kısmı. aynı çayını, e, darbu kayını, e, veklarını da aynı. Aynı kişiler. E, saz var, artı bas gitar. Onlar yeni Onlar arkadaşlar. Yeni, yeni arkadaşlar. Anladım. E, senden başka söyleyenler de olmuş bu bu barçayı. şarkı. Bu şarkıyı birkaç kişi okudu. E, fakat bu kişilerden sadece bir kişi Fuat Erenoğlu Söz Müzik Zikri e ait yazmıştı. Diğerleri hiçbiri yazmadı. Şarkıyı anonim diye biliyorlardı. Bu şarkı benim. Kesinlikle benimdir. Söz Müzik bana ait. Bunu evet, o zaman zaten galiba gidip kanıtlamışsın. Evet e, kanıtladık. E, elinde e, belgesi de var. Tabii. E, Türkiye'de <gülüyor> ve bizim gibi pek çok az, az gelişmiş ülkede çık, sık sık ee, karşımıza gelen bir şey bu. Ee, burada ha, şeyi unuttum. Ee, 45'liklerde bazı oynavaları da çalmış bu sancak orkestrası. Ee, 45'liklerin bir yüzü iki iki şarkı alırdı eskiden değil mi? Evet. İki şarkı kaydedebiliyordunuz. Bazı oynavalarını da çalmışlar. Ee, 1972'de yaptığın 45'liklerde. Burada da bu kasette de var bir takım oynavaları ama e, doğrudan... Ee, senin sesinle ilgili olmadığı için onları seçmedim. Uziçko e, oyunu var. Kolo galiba pat, bu. Patkolo kolo. kolo. Morovak var. Onlar çalınmış bu şeyde, e, kasette. E, şimdi Zeynep Alişi Aliş'i dinleyelim bakalım. Dirina e, köprüsü ile, Dirina nehri ile bağlantısı olan bir parça bu. E, zannediyorum sizler de seveceksiniz. Sevgili Zikri abiyle sohbet etmeye devam ettik şimdiye kadar. Ee, şimdi biraz Muzaffer'le konuşmak istiyorum ben. Çünkü e, Bosna Sancak Derneği diye bir dernek var. E, Bayrampaşa ve çevresinde faaliyet gösteren e, biraz e, oradaki insanların e, örgütlendiği en önemli yapılardan biri olarak derneği konuşalım istedim ve e, bir de bir e, neyse o bu gazete meselesine daha sonra girelim. Şimdi biraz Muzaffer, insanlarımız yani açıkladığı dinleyicisinin hiçbir şey dinle, bilmediğini varsayarak biraz derneğe anlatalım. Yani neler yapılıyor, ne zaman kuruldu? Bosna Sancak Kültür Yardımlaşma Derneği 1989 yılında e, insanların büyük bir özverisi sonucu e, kuruluyor. E, bu aşamada e, hemen akabinde 1-2 yıl sonra Bosna'da bir savaş e, patlak veriyor. Dolayısıyla bu savaşta e, derneğimiz ve bölgemizde yaşayan insanların, Büyük özverisi sonucu savaşta e, yaralan, yaralanan insanlar olsun e, Bosna'ya yardım konusu olsun e, her türlü konularda derneğimiz ve e, derneğimizin bölgemizde yaşayan insanların büyük bir özverisi olmuştur bu konuda dolayısıyla e, bu dernek e, kamu yararına bir e, statü kazanmıştır e, hala da kamu yararına bir dernektir 1200 e, kişilik bir üyesi vardır e, bu sırada tabii savaş sırasında çok o insanların korkunç büyük özverileri gerek ekonomik, gerek gıda yardımı, gerek her türlü konuda yardımlara dokundu. Bu arada da son günlerde Bosna hükümetinden Kültür Bakanı geldi. Bu yaptıklarına dair teşekkür borcu. Ardından Genel Genelkurmay Başkanı'na da teşekkür ziyaretinde tabii, teşekkür ziyaretine, evet. ziyaretine geldi. Ardından Genel Kurmay Başkanı Rasim Deliç aynı şekilde o da şükran borçlarını sundu. Tabii bu <gülüyor> Rasim Deliç e, geçen hafta gelmişti. Devamlı bu ziyaretler bana kalırsa gelecek. Çünkü bu dernek gerçekten o anlamda o anlamda çok büyük bir de bulunmuştu yani. Peki bugün e, derneğin Bosna Savaşı'ndaki yardım faaliyetleri dışında kendi aranızda ne yapıyorsunuz yani? Derneğin ne gibi faaliyetleri var? Şimdi, bir e, araya geliniyor mu ilgili insanlar ne bileyim yani e, senelik belli faaliyetlerde bulunuluyor mu? Geleneksel e, gecelerimiz var. Tabii ben e, şu arada şunu da söyleyeyim ben e, yeni yöneticiyim. Orada yöneticilik yapıyorum fakat e, derneği kısaca bir açıklamaya çalışıyorum bu arada. Hı. Geleneksel gecelerimiz var. Bu geleneksel gecelerimiz e, büyük bir katılım sonucunda oluşuyor. Bunun yanında dediğim gibi savaşta... Bosna'dan sırası... sanatçılar getiriyorsunuz. Bosna'dan sanatçılar getiriyoruz. Meşhurlar da gelmiş mi? Saffet gelmiş. Evet, geçen, e, geçen programda Safet İsoviç gelmişti. Daha önceki geceleri hatırlıyor musunuz? Kimler tabii, geldi? Tabii Meşhur tabii ]lardan. tabii. Ee, daha önceki gecelerde Halit Besliç, Halit Muslimovic, Şemsa Sulyakovic, e, Enes Begoviç gibi sanatçılar geldi katılımda bulundular. Tabii bu sanatçılar da bir iki programa ücretsiz savaş sırasında ücretsiz geldiler insanlarımızın da çok büyük katılımı, çok büyük yardım oldu ve bizler dernek adına hiçbir zaman basına malzeme olmadık. Yani orada bir kan dökülüyordu, orada bir şiddet vardı, orada e, egemen güçlerin saldırısı vardı. Bizler Türkiye'de bundan boşuna kardeşlerimiz ve bu dernek, bu dernek çok büyük yardımlarda bulundu. E, bu arada tabi bizim dernek kurulduktan sonra Kar Pendik e, karşıya kadar Pendik derneği, aynı ad altında Pendik derneği, daha sonra Ali Bey Sancaklılar derneği. E, Bosna'da bir dernek İzmir'de şu an bir dernek Aynı şekilde devam ediyor Aslında yani başlangıç oldunuz siz Biz başlangıç olduk Sizden sonra cesaretlendi <gülüyor> insanlar Evet olsun. insanlar cesaretlendi Şu arada da Bursa'da kurulma duyumlarını ha, duyuyorum Ne güzel Peki e, zannediyorum bu senede bir gece yapılacak gene Tabii 14 Kasım'da gecimiz var Orada da büyük bir iyi bir sanatçılarımızın gelmesi söz konusu Ayrıca dediğimiz gibi Savaş nedeniyle Savaş nedeniyle e, kültürel anlamda bazı şeyleri yapamadığımızdan dolayı şu an e, yeni e, yönetimin e, niyeti e, kültürel faaliyetler. Örneğin bir e, Türkiye'de yeni çıkan e, boşnaklara özgü bir dergi çıkar, çıkarıldı. E, bunun yanında 17 Ekim'de 75. yıl geleneksel birinci satranç turnuvasını geniş kapsamlı bir turnuva e, düzenlemeyi Dernek düşünüyoruz tabi. derginin dergi adı ne çıkan derginin? E, Bosna Sancak Kültür Yardımlaşma Derneği bülteni. Ha bülten olarak. Tabi bülten he. olarak çıkıyor. Evet. E, aylık mı çıkacak? E, şu an aylık belli çıkacak değil. evet. Belli ha. değil ama aylık çıkma, çıkarmayı düşünüyoruz. Anladım. Bunun yanında yine e, Cumhuriyet Bayramı yani Cumhuriyetimizle 75. yıl e, Cumhuriyeti nedeniyle e, tekrar bir, e, bir gece düzenlemeyi düşünüyoruz. E, şu anki bugünlerdeki planlarımız bunlar. Evet, e, o zaman tekrar ben Zikrabi'ye döneyim. Şimdi sıradaki parçamız e, Saraybosnalı Fato. E, neler söyleyeceksin parçayle ilgili? Parçayla ilgili e, boşluklarda e, fazla gelinlere altın alınır. E, Saraybosnalı, Saraybosna eee Bosna yerseym başkenti biliyorsunuz. Yeni Pazar eee başkenti sayılıyor. E, ve Yeni Pazarlı e, Yeni Pazarlı zengin, Saraybosnalı fakir. Hmm. Saraybosnalı e, birisi e, Fatoy'a aşık oluyor fakat fakir olduğu için e, al, beşi birlik, on, on bilezik isteniyor. Bunu alamıyor. E, Fatoy'u Yeni Pazarlı e, Hasan'a veriyorlar. Hmm. E, bu, bu şekilde bu şarkıyı böyle yazdım. Böyle bir hikayesi var. Söz müzik tamamen sana Söz ait. Söz müzik e, bana ait. Daniel. Sevgili dostlar yine zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz bu sohbetlerde. Programın sonlarına doğru yaklaştık ve bir tane parça çalabileceğiz ancak. Ee, ben çok kısa bir de gazete çıkarıyorsunuz Muzaffer. Evet. Çok kısa ona bir değinelim. Ee, çünkü e, İstanbul'da yaşayan Balkan kökenli insanların e, gazetesi, onların seslerini duyuran, onların e, düşündüklerini yaptıklarını anlatan bir gazete olma çabasındasınız. Evet. Çok kısaca bir <gülüyor> onu anlat. 1960 yıllarının başında Balkanlardan bir göç başladı. Bu göç sur dışı diye nitelendirdiğimiz bölgelerde Gazi Osman Paşa, Bayrampaşa, Eyüp, Esenler ve diğer Ali yerler, Beyköy. Ali Beyköy tabi. Bu bölgelere, bu bölgelere yerleşti insanlar. Daha sonra biz bu gazeteyi Yeni çıkardığımızda, gereken yerlere başvurduğumuzda, evet siz de yeni açtınız. Çünkü seçimler yaklaşıyor, böyle bir bölgesel bir gazeteler devamlı olur. 2-3 sayıdan sonra, seçimlerden sonra kapanır. Gittiğimiz yerlere kendimizi anlatamıyoruz. Haber alma konusunda biraz zorluklar çekiyoruz ama insanlar bu gazeteyi daha ileriki zamanlarda görecekler. Amacımız, Sizin dayanışılmasına ve direnmenize bağlı. Harap. Direniyoruz. Evet biz altı arkadaş. Bunların e, çoğu öğrenci. Yani hepimiz öğrenciyiz. E, fedakarlıklar yaparak, özerler yaparak bunu, bu gazete yayınına başladık. Ve amacımız e, dediğim gibi 1960'lı yıllardan bu yana o bölgede sur dışı e, diye nitelendirdiğimiz gazetede. O bölgede insanlar yaşıyor. Bunlar e, varoş denilen bir bölgeler. Fakat bunun yanında da ekonomik olarak güçlenip sosyal olarak zayıf olan bu bölge bu bölgeler bu, bölgeler, bu bölgelerde böyle bir o sosyal boşluğu tamamlamak sosyal boşluğu tamamlamak amacıyla daha fazla Rumeli Rumeli ağırlıklı tabii tabi yine de bölgesel bir gazete ayrım yapmamak gerekiyor tabii, ama Rumeli Rumeli ağırlıklı bir gazete bu çok güzel çıkarmayı bir düşündük. sivil girişim İnşallah başladığı evet, gibi 1 zor. Eylül'de çıktı barış evet, gününde. Dünya barış gününde böyle bir günde çıkarmayı düşündük. İkinci sayısı da e, ayın 30'undan sonra dağıtılacakmış. Evet ve bu dağıtılacak. Saydığımız böyle e, belli noktalarda işte çay bahçelerinden tutun insanların sık sık uğradığı yerlere dağıtılacağı söylendi. Evet. Şimdi e, Zikri abicim senin ekleyeceğin bir şey var mı? Çünkü Osman parçasıyla bitireceğiz yavaş yavaş. Eklemek istediğin bir şey var mı? Bilemeyeceğim ee, yani ben o zaman ikinize de çok çok teşekkür edeyim ve e, büyük bir keyifle programımızı yaptık birlikte. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Şimdi Osman Aga parçası e, çok eski bir parça. Bütün Balkanlarda ve Balkan Türkleri arasında sevilen e, bir dans melodisi. E, sen buna söz yazdın galiba Zikri abi. Yeni söz yazdım. Evet, yeni söz yazdım. Türkçe ee, söz. Yine 86'da çıkmış e, kasetten dinleyeceğiz. Türkiye'li e, Balkan kökenli olup da Türkiye'de yaşayan e, orkestra eşitliğinde dinliyoruz. Son kez Osmanaga <gülüyor> Sevgili dostlar, önümüzdeki hafta yine bir konuğum olacak fakat bu bir band kaydı olacak. Yunanlı söz yazarı, önemli bir söz yazarı Manoli Rasuli adında. Kendisiyle yaklaşık 20 gün önce yaptığım bir röportajı, bir bütün bir programı yayınlayacağım. Ben yine 20 dakika telefonun başında olacağım. 296-23-89-90-91... 92, 296 2089'dan 92'ye kadar her türlü kritik ve düşüncenizi paylaşabilmeniz için. Evet sevgili Zekir abi tekrar teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ederim programa davet edildiğim için. E, büyük bir keyifle. Muzaffer sen de sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu ve sunan TRT